Güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle e, Bilgi Çağının Hukuku programını açıyoruz Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Ayrıca 6 aylık aradan sonra tekrar bu programa hoş geldiniz diyeceğim. Yalnız bu programa hoş geldiniz dediğim bir dostum daha var burada şu anda stüdyoda ki bundan böyle bu programı onunla birlikte yapacağız. Çok sevdiğinizi ve özlediğinizi tahmin ettiğim başka bir açık radyo programcısı, bilgi güvenliği uzmanı, sayın ve sevgili Murat Loster. Hoş geldin. Merhaba. İlk defa bir hoş geldin, hoş bulduk olsun. Bundan sonra zaten beraber hoş geleceğiz ve hoş bulacağız. Kesinlikle. Evet, ne yapıyoruz? Bilgi çağının hukukunda neler oluyor, neler bitti? 6 aylık mola, benim de bir, bir senelik molam oldu. Evet, bence... Ee, bu programda, bu yayın döneminde neler yapacağımızı söylemeden evvel, zaten birçok dinleyici de tahmin edebiliyordur. Ee, senin e, teknolojinin karanlık yüzü başlıklı programında ve benim de bu programda şu ana kadar neler yaptık onları bir kısaca özetleyelim. Yani nasıl programlarda bunlar bilen bilir ama... Ola ki e, bizi ilk kez dinleyen açık radyo dinleyicileri vardır diye düşünüyorum. Ne dersin? Memnuniyetle. E, teknolojinin karanlık yüzü daha önce e, mola verdiği ya da bittiği için izinle ben başlayayım. 2010 muydu? Hayır, 2011'di. E, 7 yıl sürmüş idi. Hatta 2012'nin başında bitmişti. E, Neden karanlık yüz demiştin mesela? İstersen <gülüyor> oradan. Evet, e, ilk başladığımız zaman o e, programdaki sevgili ortağım ve dostum Bauzeyt Zeytinoğlu ile birlikte ...kulaklarını çınatalım Kulakları hemen. Için e, başladığımız zaman e, bunda, o, yani aşağı yukarı 2001'lerde, 2002'lerde eee çok, çok çok söylemişim o kadar diyeyim. Hemen bir hesap yaptım. 7 sene şimdi o kadar etme. 2004-2005'lerde yeni başladığımız zaman e, Teknolojinin hayatımıza girerken beraberinde getirdiği riskleri konuşalım demiştik. Ee, biraz da Pink Floyd'tan alıntı yaparak sanıyorum teknolojinin karanlık yüzü adını vermeyi uygun gördük. Hı hı. Ee, Banu ile yaptığımız programın genel felsefesi teknoloji hayatımıza birçok yeni hoşluk getiriyor. Ama o birçok hoşluk beraberinde bir takım risklerle beraber geliyor. Sadece teknolojiyi alarak olmaz bir tarafından da o riskleri bilmek. Ve ona karşı yapılması gerekenlerin farkında olmak ve bunları yapmak kadar basit bir görevimiz olduğunu aslında paylaşmakta, önlem almaktı. Çok da uzağa gitmek gerekmiyor. Artık hepimizin alışkın olduğu bir ütüyü evden çıkarken prizin çekmek gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama aynı şeyi yani ütünün prizin çekmek kadar basit bir işlemi bugün bilgisayarda cep telefonunda ya da bir ATM'nin önünde yapmadığımız çok oluyor. O yüzden Banu ile uzun uzun işte yıllarca bu konuyu gelişen teknolojiyi de paralel bir şekilde konuşmaya çalıştık. Çok da şirin, şirin konuşuyordunuz. Çok, çok teşekkürler. Sevimli evet. bir üslup tutturmuştunuz. Çok teşekkürler. Keyifli olmuş hakikaten. Yani hani eee birbirimize bir bak şey tutturmuştuk. Başta çok ders çalışıyorduk, ne yapacağız vesaire diye. Bir süre sonra böyle birbirimize uzun yıllar program yapmış olmanın verdiği bir güvenle biriktirmeye başladık ve o güvenle de başka bir keyif ortaya çıktı. Bir de böyle yani ta, benzetmem ne hoş gör. Karagöz Acıvat gibi yani sen bilen kişi Banu da e, bilmeyen biriymişi oynuyordu. Ve saf saf soruyordu soruları aslında bildiği halde. Sen de tatlı tatlı cevap veriyordun evet, değil o, mi? Öyle bir, öyle bir düzen rol, oturup, rol evet. dağıtımı da yapmıştınız. Onun şöyle bir yararı da oldu. Hani ben bazen hani ne kadar dikkat etsem de. Teknik tarafım ağır basıp böyle terimlerle şeylerle çok kaçabiliyorum. Aslında aynı görev isteysem ben sana düşebilir Avniyeciğim. Ee, onu ben orada topluyordu. Yani hani sen bunlardan bahsediyorsun. Da, iyi ama bu Türkçe ne demek ki getiriyordu? Merak etme ben o rolü kendi başıma da olsa 11 yıldır oynuyorum konuklarımla. <gülüyor> Harika. E şimdi ne demek istiyorsunuz yani? Şunu biraz basite indirgeyelim falan diyerekten. Çok da sempatik ve kolay anlaşılır olmadığında e, hukuki konular, bilişim hukuku, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili hukuksal düzenlemeler o rolü severek oynuyordum. O konuda e, uyuşmazlık çıkacağını sanmıyorum. Bence de, harika. Dilersen şimdi biraz da bu bilgi çağının hukukunu özetleyeyim ben Lütfen. bu programı. Bu da 11 yaşında Maşallah. şaka maka 2002'de başlamıştık biz. İnternet ve hukuk platformunun kurulmasıyla e, Açık Radyo'nun o platformla işbirliği ve destek e, bağlamında bu program ortaya çıkmıştı. O zaman e, görevi de eski Açık Radyoculardan olduğumdan bana vermişlerdi. O gün bugündür e, böyle <gülüyor> benimle beraber geliyor. Sen de e, sık sık konuğum olurdun hatırlayacaksın. Sizin programlardan evvel. O yüzden şimdi bu ortak programımızda umuyorum bizi dinleyenler de keyif alacaklardır. Biz de rahatlıkla konuları çalışacağız, dinleyicilerimizle paylaşacağız, aktarmaya çalışacağız. Bilgi çağının hukukunun son dönem yani 36. yayın döneminde tatildeydi ondan evvelki yayın döneminde. Kimlerle neler konuştuğunu kısacık istersen Lütfen. ben bir özetleyeyim ki daha somut fikir versin. Mesela geçen 36. pardon 35. 35. yayın dönemi ilk açıldığında o da bir Nisan ayıydı. Gökhan Ahi ile internet hukukunun konuşulmayanlarını konuşmuşuz. Bu bir panel başlığıydı İstanbul Barosu. Bilişim Hukuku Merkezi'nin düzenlediği Sonra Ankara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde İnsan Hakları Hukuku uzmanı Doçent Doktor Kerem Altıparmak'la O sıralar Dünya gündeminde de tartışılmakta olan internette erişim Bir temel hak mıdır Özgürlük müdür Nedir ne değildir diye O konu çok gündemdeydi Onu tartışmıştık Hatırlıyorum Hatırlarsın hala gündemde Evet Sonra çok ilginç bir konuğum oldu Nurdoğan Şengüler turizmci ve yayıncı. Nurdoğan Şengüler Rusya ile iş yapan bir insan bir taraftan Ruslarla sosyal bağları güçlü. Rusya'nın Rusya'nın Facebook'u dedikleri Vekontakte diye bir web portali var. Hmm. O portale Türkiye'den erişimin engellenmiş olduğunu fark etmiş. Durduk yerde de fark etmemiş tabi Rusya'daki turizm şirketleri başta olmak üzere e, ciddi iş kayıplarına uğradıklarını ileri sürmüşler Nurduhan'ın da öyle haberi olmuştu e, Avukat Vedat Gürer'le birlikte e, onunla bu işin eni boyu nedir yani niye erişime enge engellendi erişim onu anlamaya çalışıyordu düz mantıklı anlamak <gülüyor> mümkün değildi bu bizim meşhur 5651 sayılı evet. kanunun marifeti olduğunu e, konuşmuştuk. O da bu erişim engellemenin e, Türkiye'ye nelere mal olduğunu anlatmıştı Hı. kendi disiplini açısından. E, daha son, hala kapalı zannediyorum ve kontaktı kontrol etmek lazım. Avukat Ali Osman özdilekle Türk Hava Yolları web sitesinin hacklenmesi konusundan yola çıkıp e, hack... Aktivizm konusun ve hukuk ilişkisini konuştuk. E, Profesör Aslı Tunç Bilgi Üniversitesi'nden kliktivizm e, ya da slacktivizm denen e, dijital aktivizmin e, kişi, kitleleri pasifize etme eden tarafını konuştuk uzun uzun ve Aslı Tunç her zaman olduğu gibi e, dijital aktivizmin ...korunması gerektiğini ama o işte Facebook'ta her gün rastlıyoruz örneğin. İşte köpeklere özgürlük işte bilmem ne şunu tıkla bunu tıkla böyle bir tıklamacılıktır gidiyor. Kriptivizm oydu zaten. Hemen arkasından Mete Tevetoğlu gelmiş. Onunla yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun ne getirip ne götürdüğünü tartışmışız. Avukat Vedat Gürer e, en çok program yapmayı sevdiğim meslektaşlardan biridir. Sebebi de e, gelecekle çok yakından ilgili olması. Hı -hı. Mesela nanoteknoloji ve hukuk e, Vedat Gürer'le burada konuştuğumuz birden çok yere konuştuğumuz konulardan biriydi. E, o programda da yine geleceğin teknolojileri ve hukuk konuşmuşuz. Derken çok ilginç bir e, konuk e, geldi Açık Radyo'ya Sayın Buket Uzuner. Aa ne hocam. Onun gelme nedeni de şuydu bu programa. E, filtreye takılmış çocuk filtresine takılmış Buket Uzuner'in sitesi. Okullardan e, giriş yapılabildiği halde daha önce edebiyat ve Türkçe derslerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kaynak olarak kullandıkları bu siteye birdenbire girilemez olmuş. O da çok alınmıştı. Benim sistemde filtrelenecek ne var ki diyerekten. Uh -huh. Onu konuşmuştuk filtreli internet uygulamaları kapsamında. Derken Zat-ı gelmişsiniz evet. Sayın Murat Loster gelmiş. İnternet bankacılığında alınacak önlemleri konuşmuşuz kullanıcı açısından. Evet. Bir de e, artık iyice hayatımıza girmiş olan bulut bilişim konusunda Hı -hı. konuşmuşuz. Serhat Ayan'la malum Türkiye'de internetin altyapısını konuşmuşuz. Ağustos ayında e, maalesef kaybettiğimiz sevgili Yurtsan Atakan'a ayırmışız iki program üst üste. Yamanak Denizle birlikte 2002'de Yurtsan'la yaptığımız bir e, röportaj iki program sürmüş olan bir röportajı kaydını yeniden yayınladık. Yurtsan'ın anısına burada onu bir kere daha sevgiyle anıyorum. E, Fikret İlkiz gelmiş avukat Fikret İlkiz onunla bir program baz istasyonlarının e, uygulamalarıyla ilgili bir mahkeme kararını konuşmuşuz. E, gene bir programda yargıda reform meselesi. Uh -huh. Sinan Oymacı'yla Big Data ya da kurumsal içerik yönetimi konuşmuşuz. Nilgün Başalp e, Bilgi Üniversitesi'nden malum kişisel verilerin Gizliyor. korunması hukukuyla en önce Türkiye'de ilgilenmeye başlayan hukukçularımızdan ve akademisyenlerden biri. Onunla bu kanun niye çıkmıyor diye. <gülüyor> yani ben öyle sorduğumu çok iyi hatırlıyorum. Nilgün de e, merak etmeyin eli kulağında diyordu. Çünkü bir komisyon var o da onun Hı -hı. içinde. Hala toplantıları sürüyor. Ve benim son programım geçen bu daha doğrusu 30 Kaçıncıydı? iti 35. 35'in sonu yayın döneminde 27 Kasım 2012 hı hı. tarihine denk gelmiş ve sevgili hocam Bülent Tanır'ın profesör doktor Bülent Tanır'ın ölüm yıl dönümü 28 Kasım ee, onu daha evvel bir programda almıştık eşi Ögedökdem'le birlikte ee, o Kayıtları canlı yayınlamışız. Ondan sonra 6 ay ben rahat etmişim. <gülüyor> Belki dinleyicilerimiz de etmişti. Şimdi Yok, maalesef özlemişlerdir yine, eminim. Ne baş başayız? Evet ben çok uzattım galiba bir ara mı versek? Bir ara verelim. Sen seçtin parçayı. Ben bir parça seçtim. Sonra da şeyi konuşalım. Neyi? Bu yayın döneminde ne yapacağız konuşalım biraz. Tamam anlaştık. baby don't say your word Papa gonna buy you a mockingbird That mockingbird won't sing Papa gonna buy you a diamond ring If that diamond ring turns to brass Papa gonna buy you a looking glass And if that looking glass should break Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's bam, You eat. Papa gonna buy you a puppy, sweet. And if that puppy, puppy, puppy, puppy won't bark, Papa gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down, Papa gonna buy you a big old clown. Hush, little baby, don't you cry. Mama gonna sing you a lullaby. Let's bang. Ooh. Bilgi Çağınlık Koku programındayız. Yo-Yo Ma ve Bobby McFerrin'dan Hush Little Baby'yi dinledik. Evet, program ortam Murat Loster'in seçimiydi. Ben Teşekkür Avniye ederim. Tansu için. ve Murat Loster. Bundan böyle Bilgi Çağınlık Hukuku programında birlikte olacağız sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Evet, bu ilk programımız olduğu için de müzikten sonraki ikinci bölümümüzde biraz ne konuşacağımızı konuşalım dedik. Tamam. Şimdi e, elbette e, hem Avniye Tansu kendi tarafında e, bilgi çağın hukukunun hukuk tarafında çok ciddi gelişmeler var. Bunlardan düzenli olarak bahsediyor olacağız. E, teknolojinin karanlık yüzünden kalan yeni teknolojiler var. Bunları ister istemez hukuk açısından konuşuyor olacağız. Ama bir de son dönemde aslında Türkiye'de ciddi gelişmeler oluyor. Bunun hukuksal e, açılımları belki birkaç yıl önce başladı. Ama hayatımıza yeni yeni giriyor. Bunlardan bir tanesi daha bir yıl önce de konuşulan, bir yıl önceden bir bildiğimiz yeni Türk Ticaret Kanununun hayatımıza girmesiyle beraber bir dijital şirket kavramı ortaya çıktı. Ne hani bileybileyim gibi. Bunu siz de eski programlarda konuştunuz. Çok konuştuk da Ama uygulamadan uygulama örnek. Uygulama yoktu. Veremedik. Ve uygulamadaki problemler yoktu. Uygulamadaki sorular bu kadar açık ve seçik değildi. Ne var mesela? Şimdi hemen 1 Eylül'de hayatımıza girecek olan E fatura var. Şu anda inanılmaz bir şekilde herkes bununla ilgili sorular soruyor. Biz ne yapacağız? Uygulamalar hazır değil. Ama girmek zorundayız gibi bir takım sorularla karşı karşıyayız. Böylece sadece teoride değil, pratikte de seslendiğimiz açık radyo dinleyenleri olacak bir bölümü iş dünyası. Bir bölüm iş dünyasından olacak. olacak evet. Benzer şekilde E defter hemen arkasından gelecek. Bugün yavaş yavaş girmeye başlamış Temmuz ayında artık daha hani. Şey bir şekilde yoğun bir şekilde hayatımıza girecek olan kayıtlı elektronik posta ya, konusu var. Yani. Artık başvurup alabilmeye başlıyoruz. Ama işte bir takım bu arada hukuk kendi içinde değişiklikler yapmak zorunda kaldı kayıtlı elektronik postada. Çünkü MERSİS dediğimiz tüm şirketlerin kayda girmesi projesine aslında çok sırtını dayamıştı. Kısaca KEP kayıtlı elektronik posta. Ama e, Mersis hayata geçemedi. Mernis projesi gibi Mersis'in de hayata geçmesi uzadı. Henüz daha bir e, tarihte göremiyoruz önümüzde. Mersis bana lafını kestim. Mernis'i çağrıştırdı şimdi. Kardeş isimler Exaten gibi. Zaten kardeşler. Hmm. Çünkü Mernis kişileri tek bir numarayla bildiğimiz TC kimlik numarasıyla kayıt altına alıyordu. Mersis de şirketleri kayıt altına alıyor. Alacak umarım <gülüyor> hazır olduğunda. E, ama kayıt elektronik posta bu sefer Mersis... Siz çıkmak zorunda kaldı burada hukuksal bir takım e, kısa yollar kullanılmak zorunda kaldı bunun pratik ve hukuksal tarafını konuşuyor olmamız Hı -hı. gerekecek Yine benim çok önemsediğim oldukça e, hani ilginç hukuk boyutuyla teknoloji boyutuyla süreç boyutuyla konuşmamız gereken bir konu e, gümrüklerde başımıza geldi e, Gümrük ticaretin e, önemli değişiklikleri var biz kısaca baş harflerini kullanarak YYS diyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü diye bir statü çıktı. Yetkilendirilmiş yükümlü. yükümlü statüsü. Bu kurumlara veriliyor. Belli bir büyüklüğün üzerinde ithalat ve ihracat yapan kurumlara veriliyor. Ve amaç eksik evrakla, daha az evrakla gümrük işlemini çok hızlandıracak bir altyapıyı Türkiye'ye getiriyor ama Başka Avrupa ülkelerinde var olan bir şey bu. Türkiye'ye yeni giriyor. Güvene dayalı toplumlarda. Güvene dayalı toplumlarda. Türkiye'de de bu güvene dayalı toplumu aslında hani ortaya koyacakmış gibi vukuusal bir açılım içerisinde. Nasıl kötüye kullanılacağını ya da kötüye kullanıp kullanılmayacağını ben de bilmiyorum merak ediyorum ama ciddi de bir e, ön şart serisi var ona bakmak gerekiyor. Hı hı. Ama devlet bu konuda çok da şey bir parantezi yani. Ayrıca uzun Sen uzun konuşacağız ama. Bu programda bu konuyu bitirme biraz. <gülüyor> Hayır sağlaşayım. kesin bitirmeyeceğim ama e, çok miktarda ithalat ihracat yapan firmalara da bir hani e, devletin en azından ortaya koyduğu. Havucu, sosisi e, göstermek istiyorum. Devlet bütün buna sahip olan kurum yöneticilerine, sahiplerine ve istediği kişilere yeşil pasaport bile vereceğim. Siz yeter ki daha rahat vizeyle uğraşmadan ihracat yapın gibi bir takım ortaya öngörüler de koymuş durumda. Sen benim sevgili açık radyo dinleyenlerime <gülüyor> evvela internette bir şeyler yaparken gerek kişisel bilgilerini, gerek... E, ...bilinmemesi gereken diğer... ...verilerini nasıl koruyacaklar... ...bilgi güvenlikçisi olarak... ...önce ondan bahsedeceğim mi... ...bahsetmeyeceğim mi? Ondan bahsetmezsem zaten herhalde şey oldu... ...mümkün değil yani. Her programda en <gülüyor> az ipucu. iki madde bunu ayıralım. Memnuniyetle hemen birini söyleyeyim mi? Lütfen. Şey yapmaksızın. Bugün internetteki hırsızlıkların... ...problemlerin çok büyük bir kısmı... E, ...bireysel olanları söylüyorum... <gülüyor> E, bireylerin Farklı internet sitelerinde Farklı yerlerde aynı parolayı Kullanmalarından hmm. ortaya çıkıyor Ezeli dert, Ezeli dert. Yani ben Facebook'ta da twitter'da da Ya da kendi işimde de bankamda da Aynı parolayı kullanıyorum e, Pro... Devlet 1 2 3 4, 5 6 7 Kullanıyorsa e, Asla Yaklaşılmaması gereken Resmi parola, sitelerde evet. Vatandaş ne yapsın neyse pardon Evet e, Mesela bunu bir söylemiş olalım ama sonraki programlarda biraz daha detaylı zamanımızın olduğu programlarda bunu nasıl yapacaklarını da söyleyelim. Yani hani hariçten gazetek kolaydır. Gelip de parolanın aynı olmasın demek kolay ama ben nasıl olacaktı 50 ayrı web sitesine aynı parolayı kullanmadan hayatımı sürdürüyorum mu anlatacağım. Hı hı hı. Bir örnek bu olsun. Ben kendimden örnek vereyim. Böyle bir sürü Harf bir sürü işaret vesaire yani olması gerektiği gibi yapar, yapıyorum ama onları bir deftere yazmak zorundayım yani. Bunu ben, bunu ben öneriyorum. Mesela, Önermiştim biliyorum evet. ondan beri öyle yapıyorum. Deftere yazmak hani parolayı hiçbir yere yazmayın derler ama bu kurumda vesaire de yani evinize hırsız girmeyecekse de evinize giren hırsızın önlemsemeyeceği bir şeyden bahsediyorsak defter yazabilirsiniz. Cep telefonunuzun. Telefon rehberini yazabilirsiniz. içine Facebook yazmıyorsanız tabii. <gülüyor> ya da defterinizde soğan mürekkebiyle yazacaksınız. Oh, oh, evet. evet. Peki özür dilerim. Lafını kestim ama zamanımız azaldı. Tamam. Biraz da biçimsel yönünü konuşalım. Programın. Konuşalım. Ee, bu senin saydığın, benim henüz söylemediğim ama verdiğim kayıtlar, kayıt örneklerinden ne olduğu zaten bilinen. ...içeriğimizi kendi başımızda konuşmayacağız her sefer değil mi? Elbette. Sıkça konuklarımız olacak. bu O konuların uzmanı konuklarımız olacak. Evet elden geldiğince Açık Radyo'nun bizim ilk defa kayda girdiğimiz stüdyolarında... ...yayına girdiğimiz stüdyolarına geniş geniş büyük büyük arkadaş. Evet sevgili dinleyenler biraz da usul hakkında konuşalım... Ee, şu anda biz Açık Radyo'nun yeni evinde, yeni stüdyosunda gıcır gıcır e, mikrofonlarda e, bu programı e, yapıyoruz. Kubilay Sarıkaya var. Her şeyin yenisi makbuldür derler ama bu yeni evi Açık Radyo'nun ve yeni stüdyomuz gerçekten keyifli. Çok. Nazar değmesin Nazar diyorum. Nazar değmesin, evet. <gülüyor> Işıklarımız bile birbirimizi görüyoruz. Değil Gözümüze ışık değil. girmiyor. Şimdi... Ee, konukları mümkün olunca çağıracağız dedik Ama istersen programın son kalan bir kısmında da Biraz bir alışkanlık haline getirelim ee, Bugünlerde ne tür etkinlikler oluyor Evet. evet. Bizimle onu ilgili yapman, konularda Evet onu yapmak lazım çok haklısın Yani haber fonksiyonu olsun hı hı. Sadece donuk konular konuşmayalım ee, Ben şunu not ettim bu program için Son aylarda bilhassa Bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku alanında birbiri ardına durmadan toplantılar yapılıyor. Ve ciddi bir hareketlilik var. Yani yasal düzenlemelerde olumlu gelişmeler olduğunu söyleyemiyorum. Mesela 10 yıldır çıkmayan kişisel verilerin korunma kanunu, korunması kanunu gene çıkmadı. Onlara girmeyeceğim şu son kapanış dakikalarında ama o etkinlikler hakkında... Haber vermek isterim. Mesela 27 Nisan'da iki toplantı birden oldu. iki önemli toplantı. Bir tanesi İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile yapılan Fikri Mülkiyet Hakları Sempozyumu'ydu. Çok hoş. Diğeri Medipol Üniversitesi'nde yeni medya hukuku tartışıldı derinlemesine. Bunlar olup bitenler son haber olarak da henüz olmamış olanı söyleyeyim. 3-4 Mayıs'ta Türkiye Odalar Birliği'nin Levent binasında yapılacak sosyal medya hukuku sempozyumu var. Bunda da enine boyuna konuşulacak sosyal medya ve hukuk ilişkisi bilgi toplumuna geçişte sosyal medyanın rolü. Sosyal medyada kişisel ve ticari bilgi güvenliği hmm, ensenleri çok ilgilendiren çok kısım. Sosyal medyanın karanlık yüzü başlığı altında nefret söylemi tartışılacak. Velhasıl e, ilgilenen dinleyicilerimizin bu etkinliği kaçırmamaları iyi olur herhalde. Kesinlikle Değil katılıyorum. Mi? Evet sonuna geldik. Bugünkü ilk yayın dönemi ilk bilgi çağının hukuku programımızın sevgili dinleyenler. Çok güzel bir hafta olsun. Bugün çok güzel bir pazartesi olsun hepiniz için. Ee, haftaya görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere diyoruz. Bir konukla beraber, bir sürpriz konukla beraber bir araya geliriz umarım. Sevgili arkadaşımız Kubilay Sarıkaya'ya teşekkür eder. Ee, i̇yi günler dileriz. Hoşçakalın.